Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. WWF, Greenpeace üyelerinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu. WWF yani namı diğer Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Gazprom şirketinin Kuzey Buz Denizi'nde gerçekleştirdiği petrol arama projesine karşı barışçıl bir gösteri yaptığı için tutuklanan 30 Greenpeace üyesinin Serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Bildiğiniz gibi iki Greenpeace eylemcisi geçtiğimiz hafta Kuzey Buz Denizi kıyılarında Prirazlomanyo petrol platformuna tırmandıkları için Rus sahil güvenliği tarafından tutuklanmıştı. Ardından uluslararası sularda bulunmasına rağmen Greenpeace'in Arctic Sunrise adlı gemisine çıkan sahil güvenlik tüm mürettebatı gözaltına almıştı. Hem mürettebat hem de Arctic Sunrise geçtiğimiz Perşembeden beri Rus yetkilileri tarafından alıkoyuluyor. WWF International Genel Müdürü Jim Leapy yaptığı açıklamada Greenpeace'in Kuzey Buz Denizi'ndeki barışçıl protestosu Gazprom'un gerçekten riskli ve çevresel olarak güvenilmez olan bir petrol arama projesine karşı kamuoyunda farkındalık yaratmaya başlıyordu. Gazprom, Greenpeace, WWF ve Rus uzmanlar tarafından projeye ilişkin dile getirilen endişelere cevap vermeyi reddederek bu protestonun gerçekleşmesi için zemin hazırladı. WWF olarak Rus hükümetine Greenpeace üyelerinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunuyoruz dedi. WWF, Rus uzmanlar tarafından da petrol ve gaz güvenliği konusunda şiddetle eleştirilen Gazprom projesine Greenpeace ile aynı endişeleri paylaşıyor. WWF ve Greenpeace projenin Kuzey Buz Denizi'nin hassas ekosisteminde yaratacağı çevresel riskleri belgeleyen bir rapor yayınladı sivil toplumda diyalog kurmaya ve proje detaylarını paylaşmaya söz veren Gazprom, kendisine yöneltilen hiçbir talebe cevap vermediği gibi hala sessizliğini koruyor. Tema Vakfı da benzer bir çağrıda bulundu. Yaptığı açıklamada Tema Vakfı diyor ki, geçtiğimiz günlerde aralarında Türkiye'den Gizem Akhan'ın da bulunduğu Greenpeace üyeleri, Kuzey Buz Kutbu'nu tehdit eden ve oradaki yaşamı yok etme tehlikesi taşıyan petrol araştırmalarına karşı Barışçıl bir gösteri yaparken Rus hükümeti tarafından tutuklandı. Dünyadaki tüm diğer doğa savunucuları gibi 19 Eylül'den bu yana Rusya tarafından korsanlık suçlamasıyla gözaltında tutulan barışçıl göstericilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Tüm gönüllülerimizi barışçıl doğa savunucularının serbest bırakılmasını istemek için greenpeace.org.tr adresine başlatılan imza kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz diyor Tema Vakfı. Anadolu'da sadece 12 çift dağ turnası kaldı. Aşırı otlatma ve konvansiyonel tarım uygulamaları nedeniyle doğal yaşam ortamları yok olan Anadolu dağ turnalarının nesli ciddi tehlike altında. Doğa Derneği ve Dünya Turna Vakfı'nın birlikte yürüttüğü araştırma turnaların tahmin edildiğinden de hızlı yok olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırmaya göre 2008 yılında varlığı keşfedilen Anadolu dağ turnası için sadece üreyen 12 çift ve 19 yavru kaydedilebildi. Araştırmada en fazla turna'ya ev sahipliği yaptığı için bu türün korunmasında en önemli bölgenin Sivas olduğu ortaya çıktı. Türle ilgili yapılan kültürel araştırmalar bunun bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu bölgedeki Alevi Bektaşi kültürünün turnaları kutsal kabul etmesi ve onlara zarar vermemesi turnaların burada hala yaşam sürmesini sağlıyor. Turna geçmişte ülkemizde sulak alan sistemlerinde yaygın olarak üremekteyken, Günümüzde Orta Anadolu'da, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çok az sayıda üremektedir. Turnaların yok olmasındaki en önemli nedenler yuva kurduğu alanlardaki otlatma baskısı ve tarım alanı açmak için yaşadıkları sulak alanların kurutulması. Turnalar çok sığ sulak alanlarda yuva kuruyor ve bu alanların etrafındaki çayır ve tarlalarda besleniyorlar. Bu nedenle son kalan yuvalama alanlarının tehditlerden arındırılması ve onlara yaşama şansı veren örnek uygulamaların gerçekleşmesi gerekiyor. Ve son haberimizde Çanakkale yeni bir termik santral tehdidi ile karşı karşıya. Kömürle çalışan termik santrallerin tehdidi altındaki Çanakkale'de yeni bir termik santral için girişim başlatıldı. Alınan bilgiye göre Nural Enerji adlı şirket başvuru dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verdi. Çanakkale'de Marmara Denizi sahilinde yer alan Biga ve Karabiga termik santrallerinin sonra sıranın Ege sahillerine gelmesi ve çevre konusunda duyarlı insanlar arasında şimdiden büyük tepki çekiyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinden duyurulan termik santral Ayvacık ilçesinin Babadere bölgesinde planlanıyor. Proje kapsamında 634 megawatt kapasiteli Babadere elektrik santrali, derin deniz deşarjı, kül depolama sahası, ve liman yapılacak. Bölgede daha önce başka bir enerji şirketi tarafından yapılmak istenen termik santral projesi bölge köylülerinin ve yerel yöneticilerin karşı çıkması üzerine rafa kaldırılmıştı. Termik santral projesi gerçekleştirildiği takdirde başta endemik bitki türleriyle bilinen kaz dağları, gelişen turizm bölgesi Bozcaada ile Asos ve Alexandria-Troya antik kentleri tehdit altında kalacak. Santralin yapıldığı bölge aynı zamanda organik zeytincilik ve Çanakkale domatesi olarak bilinen domateslerin yetiştirdiği bölge. Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Termik santrallerden, nükleer santrallerden uzak, yenilenebilir enerjiye, güneş enerjisine sırtını dayamış. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri hazırlayan ve sunan uygar özelmi açık radyo program destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.